Kargaşasını, seninle beklenen şapaktır şimdi Gel kurut burçların kargaşasını Seninle beklenen çapaktır şimdi Beton duvarlarda bir çiçek açar Dolaşır her yerde Kur'an müjdesi Beton duvarlarda bir çiçek açar Dolaşır her yerde Kur'an müjdesi Cihatla duyuran İslam sesini bir Ömer, bir Osman, bir Ali gibi Can ferek, Allah yoluna Bir Amar, bir Aziz, bir Hamza gibi Hangi yöne baksam ufuk görürüm Toprağın altında yürür ordular Hangi yöne baksam ufuk görürüm Toprağın altında yürür ordular Bir yeni vakitler geldi diyorum İçimde sürekli ayak sesleri Bir yeni vakitler geldi diyorum İçimde sürekli ayak sesleri Cihatta duyuyor Allah, İslam sesini Bir Ömer, bir Osman, bir Ali gibi Can örek, kan dökerek Allah yoluna Bir Anhar, bir Yansır, bir Hamza gibi Girikler toplanın cihada her yürek çağlasın bir medir girdi Yiğitler toplanın cihada doğru Her yürek çağlasın bir medir girdi Şehitlik müminedir yeni doğuş Alnında sürekli secde gülleri Şehitlik müminedir yeni doğuş Alnında sürekli secde gülleri Cihatla duruyor akistan sesini bir Ömer, bir Osman, bir Ali gibi Can verek, kan dökek Allah yoluna Bir ambar, bir yatır, bir hamdar gibi